Merhabalar sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo'da El Foyece programındasınız. 52. yayın döneminde Açık Radyo'nun 25. yılında 52. yayın döneminin ilk El Foyece programında sizlerle birlikteyiz. 52. yayın dönemiyle birlikte 95.0 frekansına Açık Radyo iyice taşınmış bulunuyor artık. Ama o 0.1 megahertzlik değişim. Kolay değil tabi 25 yılın alışkanlığı var. Ben ki Elfo Ece programıyla sizlerle 2 yıldır aşağı yukarı birlikteyim. Benim bile hem dilim hem elim alışmakta güçlük çekiyor. O küçücük değişikliğe bile adapte olmak bazen gerçekten zaman alabiliyor. Değişim zaman alır ama 94.9'dan 95.0'a geçtik. Dolayısıyla arada lisan edersek affola. Bugünkü Elif Foyce'ye La Beba adlı Osvaldo Pugliese tangosuyla başladık. Beba Pugliese aslında Osvaldo Pugliese'nin kızının ismi. Asıl adı Lucela Delma Pugliese. 10 Kasım 1936 Boynesi ailesi doğumdu. Piyanist, orkestra şefi, aranjör ve bestici. Müzisyen bir ailenin içine doğan Beba da babası ve ailenin birçokları gibi müzisyen olur. Babası Osvaldo Pugliese'ye... Dedesinden kalan piyano bu kez kendisinin bir sonraki kuşağında piyano egzersizlerine ses verir. Beba da muhtemelen piyanist olan kendi kızına ve hatta yine müzisyen olan torununa devretmiştir bu piyanoyu herhalde. Beba İspanyolca'da kız bebek anlamına gelir. Kızı dünyaya geldikten sonra Amargura adlı tangosunun ismini değiştirerek La Beba yani kız bebek ismini koyarak bu tangoyu kızına ithaf etmiş olur Osvaldo Pugliese. Muhtemeldir ki asıl adı Lucella Delma olan bu kız kendisini ithaf edilen bu tangodan sonra Beba olarak anılmaya başlanır ve hala bugün bile asıl adını bilmeyenler Beba'yı muhtemelen onun kendi ismi sanmaktadırlar. Zorlu bir hayatın babası gibi mücadeleci ve savaşçı bir neferidir Beba Pugliese. Babasının ismini ve Onur'unu taşımanın yanı sıra onun politik görüşleri yüzünden hapse atıldığına da şahit olmuştur. Ve babasının ismini verdiği kendi oğlunu yine kendi elleriyle gencecik yaşta toprağa vermiştir Bebapuglies'e. Müzik her daim... En güçlü karargahı olmuştur muhtemelen. Beba klasik müzik eğitiminden sonra yıllarca konser salonlarında klasik müzik seslendirir. Ama genleri onu 1970'lerin sonlarında artık iyice tangoya çekmiştir. 1980'de kendi beşlisini kurarak hem kayıtlar yapar hem de Avrupa ve Japonya turnelerine çıkar. Birçok ödüllere de sahip olan Beba Pugliese'nin adı Buenos Aires'in en ünlü caddesi Corrientes ile Rodriguez. Penia sokağının kesiştiği köşeye verilir. Sadece piyanist ve orkestra şefi olarak değil, aynı zamanda besteci olarak da tango literatürüne izler bırakır Bebopuliese. O da babası gibi kendi kızına ithafen Tuskin Sanios tango'sunu besteler. Babasının lakabını oluşturacak bir tango yazmak için geç kalmış olsa da, çocukluğundan hatırladığı babasının lakabına bir tango yazar. Chicharrita. Şimdi bu tangoyu dinliyoruz foreign Cicarita'yı dinledik. Bir Beba Pugliese bestesiydi. Bebek, Beba Pugliese'nin baba Osvaldo Pugliese için yazdığı tangoydu bu. Cicarita aynı zamanda baba Pugliese'nin de gençliğindeki lakabıymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Ve Beba da isme dönüşen lakabını. 10 Kasım 1936'da kızının doğumundan sonra bir tangosunun adını Labeba olarak değiştiren babasından almıştı. O da bir iadeyi besteyle babasına lakabına bir tango bestelemiş yıllar sonra. Tabii ki 10 Kasım tarihi bize Beba Pugliese'nin doğumundan çok daha derin bir şey ifade ediyor. Bu tarihin en güzel tariflerinden birini yıllar evvel ilk duyduğumdan beri çok severim. Ölümsüzlük 10 Kasım 1938 tarihinde bir Türk tarafından keşfedildi. Sahiden de 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü değil, ölümsüzleştiği tarihtir. Maalesef bugünlerde bıraktığı mirasa çok da iyi şekilde sahip çıkamadığımızı hissediyor olsak da yine onun bıraktığı en büyük miras küllerinden doğmaktır bence. Ne zaman içinde bulunduğum şartların zorluğundan şikayet ederek ümitsizliğe kapılsam onun içinde bulunduğu tüm şartlara rağmen umudunu hiç yitirmeyişi ve her karanlıkta bir ışık yakmayı başarabilmesini hatırlar. Umutsuzluğumdan utanırım. Onun açtığı yolda yürüyenlerin umudunu yitirmeye hakkı olmadığını, ümitsizliğin onun bıraktığı fikirlere yapılacak en büyük ihanetlerden biri olduğuna inanırım. Bize bıraktığı tüm aydınlık için minnet ve şükranla onu bir kez daha anmış olalım. Ve tabii ki tango'yu da Türkiye'ye getiren ve toplumsal hayata katan ismin de yine Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatabiliriz. O dönemde Avrupa'da gittikçe popüler olan ve özellikle de Fransız balolarında vals ile birlikte boy göstererek adeta medeniyetin simgesi olan tango, yeni kurulan cumhuriyetin balolarında Atatürk'le birlikte bu topraklarda da boy göstermeye başlamış ve çağdaş Cumhuriyet Türkiye'sinin adeta bir vitrini olmuştu. Özellikle de o güne kadar toplum içinde yer verilmeyen kadınların toplum içinde erkek ile eşit şekilde boy göstermesinde, itibar ve saygı görmesinde önemli bir yer sahibidir tango. Ne aslında değil mi? O tarihlerden sadece 20-30 yıl kadar evvel, Arjantin'de bile bir kadının tango yapması kadını küçülten, bayalaştıran, aşağılayan bir davranış olarak nitelendiriliyor ve aileler genç kızlarını bu danstan uzak tutmaya çalışıyorken sadece birkaç yıl sonra tango okyanusun öbür ucunda yepyeni bir ülkede adeta kadının erkekle eşitliğini topluma gösteren kadının toplumda yer alışını simgeleyen bir unsur oluvermiş. Değişim beklenmedik kadar hızlı da olabiliyor aslında. Tango dansında kadının rolü Takip eden olması itibariyle toplumsal cinsiyet tartışmacıları arasında her zaman konu olmuştur. Ama belki konuya bir de bu açıdan yaklaşılabilir. Tangodaki kadının rolüyle tangonun kadın haklarındaki rolü. Elbette tangonun Türk toplumunda yayılmasıyla birlikte tango müziği de bu coğrafyada inişe geçerek yayılmaya ve bu toprakların havasından suyundan beslenmeye başlıyor. Tangolar yazılıyor, besleniyor ve bu besin sayesinde özellikle de melodik yapısı kendine özgü olan Türk tangosu doğmaya ve gelişmeye başlıyor. Atatürk'ün de tango dinlemeyi çok sevdiğini biliyoruz. Tren seyahatlerinde gramofonu mutlaka yanında olur ve illaki plakların içinde tangolarda bulunurmuş. Bu bilgi için de ayrıca bizden sonra Sada Nüvis programıyla sizlerle birlikte olacak olan sevgili Cemal Ünlü'ye de teşekkür ediyor ve selamlarımızı iletiyoruz. Hikaye odur ki Atatürk çok beğendiği bir tangonun bestecisini bir akşam çalıştığı lokalden aldırıp baloya getirir. Ve bir elini omzuna koyarak ''Bu tangoyu sen mi besteledin?'' diye sorar. ''Evet paşam.'' cevabını alınca da ''Çal bakalım o zaman.'' der ve bestecinin kemanı eşliğinde hem kendi söyler hem de bütün salona söyletir. Bu tarihten sonra Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası'na alınan bestecimiz özel orkestrasıyla onun ölümüne kadar sevdiği müzikleri ve tangoları seslendirir. Aynı zamanda tangolar bestelemeye de devam ederek Türk tangosunun gelişiminde önemli bir rol oynar. Şimdi o gece hep birlikte seslendirilen o tangoyu Fehmi Ege'nin Seyyan Hanım'ın sesiyle plağa geçen ilk tangosu olan Mehtaplı Bir Gecede Tangosunu dinliyoruz. Thank you. Atatürk'ün de çok sevdiği tangolardan biri olan Fehmi Ege'nin plağa kaydedilen ilk tangosu Mehtaplı Bir Gecede'yi dinledik. Yine Türk tangosunun en önemli kadın seslerinden Seyyan Hanım'ın vokaliyle. Lakin parçanın nakarıtında Seyyan Hanım'ın yalnız olmadığını, bir erkek vokalin de kendisine eşlik ettiğini duyuyoruz. Ben henüz bu düetin kimle yapıldığını keşfedemedim bildiğimiz kadarıyla plak<td>da o kişinin ismi geçmiyordu ama eğer bilen varsa bu bilgiyi paylaşmasından çok mutlu olurum. Bize sosyal medya hesaplarından, hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram'da el alt Çizgi fuye yazarak ya da Facebook'taki el fuye sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Acaba Seyyan Hanım mehtaplı bir gecede tangosunda kiminle birlikte düet yapıyordu? Seyyan Hanım'ın sisi bana hep aynı dönemlerde Arjantin'in en önemli kadın şarkıcılarından biri olan Ada Falco'nu hatırlatır. Şimdi hemen Ada Falco'nun sesinden sözleri Juan Andres Caruso'ya müziği Roberto Firpo'ya ait Alma de Bohemio Bohemruğu adlı tangoyu dinleyelim. Adı Falcon'un sesinden Alma de Bohemio'yu dinledik. 1914 tarihli bir Roberto Firpo bestesiydi. Sözleri ise Juan Andres Garuso'ya aitti. 1900'lerin başında Arjantin tangolarına ses veren Adı Falcon'la yine aşağı yukarı aynı dönemlerde Türk tangolarına ses veren Seyyan Hanım'ın seslerini birbirlerine çok benzetirim. Ben o yüzden bu iki tangoyu arka arkaya çalmak istedim sizlere. Birçok orkestra ile çalışmış olan Ada Falcon ününü şüphesiz ki dönemin en meşhur isimlerinden olan Francisco Canaro orkestrası ile yaptığı çalışmalar sayesinde ve belki de Francisco Canaro ile yaşadığı o sansasyonel yasak aşkı ile kazanmıştı. Dönemin en büyük, en ünlü ve saygın orkestralarından biriydi Canaro orkestrası. Şimdi Kanar Orkestrası'ndan bir tango ile yine 1930'lu yıllara doğru gidelim. El Buey Solo'yu dinliyoruz. <Gülüyor> Francisco Canaro Orkestrası'ndan dinledik El Buey Solo. Yine Esprili isimli tangolardan bir tanesiydi ve enstrümantal olarak dinlediğimiz bu tango bir Agustin Bardi bestesiydi. Yine 1930'lu yılların en önemli orkestralarından ve tangoyu tipik orkestra, tipik tango orkestrası soundundan öteye taşıyan bir isimle devam edeceğiz. Osvaldo Fresedo. Orkestrasında vibrafon, arp ve klernet gibi bir bir tipik orkestrada, tipik tango orkestrasında bulunmayan çalgıları da kullanarak tangoya daha senfonik bir hava katan ve çalım stiliyle de kendine özgü klasik bir üslup oluşturan Fresedo, bir dönem orkestrasında piyanistik yapmış olan Carlos Disarling gibi birçok önemli isme öncülük etmiştir. Şimdi Roberto Ray vokaliyle Osvaldo Fresedo orkestrasından dinliyoruz. Niebla del Riachuelo. al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas a nunca más volvió, nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz me dijo adiós Radyosunu yeni açanlar için tekrarlayalım. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve El Foje programındasınız. 52. Yayın Dönemi'nin ilk El Foje programını yapıyoruz birlikte ve her zamanki yayın dönemi'nin ilk programlarında olduğu gibi Tango'nun büyülü kutusunda Tarihsel ve hızlı bir gezinti yapmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. 1930'lardaydık Niebla del Riachuelo'yu dinledik Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan. Şimdi yine tangonun o en popüler olduğu dönemlere, altın dönem dediğimiz dönemlerden bir başka orkestraya. Kulak vereceğiz. Yine 1940'lardan bir tango dinleyeceğiz. Bandoneonist ve orkestra şefi Enrique Rodriguez orkestrası eşliğinde İpek gibi sesiyle Fernando Reyes seslendirecek La Casita Estetristi. no juega la casa está triste la gente camina en puntas de pie el alma de ella en todo subsiste el alma tan buena de lo que ella fue. Furtivos, suspiros y quejas, se sus de los que han quedado se posan las viejas y elevan plegarias a nuestro señor Un hombre murmura que mal es la vida, llevarla tan joven indigna pensar Tan buena, tan bella, por todos querida, dejar en tristeza sumido a su hogar La gente extraña así si era tan buena, con todo charlaba, con todos se dio, por eso en su muerte se ve tan serena, se ve que su almita al cielo voló. Soma unenito rosado sonriente Pregunta su padre donde esta Y al ver a su madre Le dice doliente Papito quiero con mamá O son akuro basmayarak havada bırakıyor Rodríguez ve müzikal imzasını da bununla atıyor anladığım kadarıyla. Enike Rodríguez orkestrasından diledik La Casita Estatriste. Şimdi hüzünlü olan o küçük ev. Bir Luis Bernstein bestesiydi. Sözleri José de Grandis'e ait ve Fernando Reyes'in o ipek gibi vokaliyle, güzel yorumuyla dinledik. O kısacık zaman dilimleri birer saniye içerisine kaç tane R sıkıştırabiliyorlar bu dilde bilmiyorum ama... ...bir yandan da gırtlak namelerini e, çok yumuşatarak yapabiliyor Fernando Reyes. Çok başarılı bir vokal ve Enrique Rodriguez Orkestrası'ndan dinlemiştik. Tango'nun altın dönemindeydik, 1940'lı yıllardaydık. Şimdi ise biraz daha yakın döneme doğru gelelim, bu zamana doğru yavaş yavaş yaklaşalım. Tango tarihinde yer almış çok büyük müzisyenlerden biri Raúl Garello ya da Raúl Garrello. 2016 yılında 80 yaşında aramızdan ayrılan bandanyonist, besteci, aranjör ve orkestra şefi olan Raúl Garejo biraz tangonun gizli kahramanlarından. Birçok orkestra kurmuş olan müzisyenin bence en büyük, son büyük eseri Orkestra del Tango de Ciudad Buenos Aires olmuştur. Yani Buenos Aires şehrinin tango orkestrası. 1980 yılında kurucuları ve ilk şefleri arasında olduğu bu orkestra tipik tango orkestrası ile senfonik çalgıların birleşiminden oluşan özel tınısı olan bir orkestradır. Normalde tango orkestralarında yer almayan nefesli ve vurmalı çalgılarda tango tınısı içerisine çok profesyonel bir şekilde kaynaştırılmış. E, belki de Raúl Garejo için özel bir program yapmak yerinde olacaktır. O zaman bu detaylara daha fazla değinebiliriz. Ama şimdi Garejo'nun nispeten daha erken dönem aranjmanlarından birini dinleyeceğiz. 1928 tarihli bir Anselmo Ayeta bestesi olan Alma en Pena adlı tangoyu Raúl Garejo'nun daha modern aranjmanından ve kendi orkestrasından dinliyoruz. Thank you. Alma en Pena'yı dinledik. Tango'nun önemli isimlerinden, çok önemli müzisyenlerinden ama biraz daha geride kalmış gizli kahramanlarından olan Raúl Garejo orkestrasından dinledik. Besteci, aranjör ve Bandonyonist Raúl Garrejo gerçekten tangoda yenilik getiren, tangoyu modernleştiren, modern aranjmanlar getiren isimlerden bir tanesiydi. Zaten Altın çağla yani 30'lu 40'lı yıllarla bu daha yeni olan aranjbandarın ve sound'un farkını hemen sizde hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi ise hem tempomuzu hem de havamızı biraz değiştirelim. Bana Çoğu kez sorarlar tango orkestraları arasında en beğendiğin hangisidir diye ben de dinlemek için ayrı, dans etmek için ayrı, çalmak için farklı orkestra isimleri veririm genellikle. Ama bir isim var ki onu anmazsam olmaz. Katiyen tipik bir orkestratınız olmasa da bence tango müziğinin ruhunu size en derinden hissettiren isimlerden biridir Hugo Diaz. Bir armonika sanatçısı olan Hugo Diaz'ın yorumu eşsizdir. Hele bir de hüzünlü bir milonga kampera çalıyorsa. Milonga tango müziği içinde iki zamanlı olan bir alt türdür. Tangonun Arjantin folklerinden beslenen kısmını ifade eder. Gançoların yani çiftçilerin ya da Arjantin kovboyunun türküsüdür diyebiliriz milonga için. Ellerinde gitarlarıyla milongalar söyleyen halk ozanlarıdır e, tango müziğine Arjantin özü. Atanlar. İşte o milongaların yavaş olan ve kırsal kesimden gelen haline milonga kampera denir. Temposu daha yavaş ve bence daha hüzünlü olan melodilerdir onlar. Şimdi tam adı üstünde hüzünlü bir milonga. Sally Potter'ın da meşhur Tango Lesson filminde de yer alan milonga Triste'yi dinleyeceğiz. Hugo Diaz'ın nefesinin derinizin altına nüfuz edip ruhunuza dokunması için radyonuzun sesini İntik açabilirsiniz. Evet, Milonga Triste'yi dinledik Hugo Diaz'dan. Bir ağız mızıkasıyla, bir armonikayla bu kadar ruh katıyor işte tango müziğine Hugo Diaz. Milonga Triste bir Sebastian Piano bestesi. 1936 tarihli bir besteydi ve Hugo Diaz'ın eşsiz yorumuyla dinledik. Sebastian Piano için Milongayı tangoya adapte eden ya da tangonun bir alt türü olarak kabul ettiren kişi desek acaba doğru ifade etmiş olur muyuz? Ne dersiniz? 1931 tarihli Milonga Sentimental ile tempoyu biraz hızlandırarak Milonga Ciudadana yani Kent Milongası denen türü ortaya koymuş Sebastian Piano. Milonga Campera'nın ritmik yapısını koruyarak ancak tempoyu hızlandırarak Dört zamanlı tangodan ve yavaş tempolu Milonga Campera'dan farklı bir ritim oturtmuş aslında. Şimdi bugün Milonga dendiğinde aklımıza gelen o ritmi literatüre sokan Milonga'yı, Milonga Sentimentali, bu duygusal Milonga'yı Mercedes Simone'nin sesinden dinleyelim. <gülüyor> recordarte mil ondas sentimentales, otros se quejan llorando y canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue tracción de mujer varón, a quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. A olvidar a maravilloso que ya te perdoré tal vez no lo sepas nunca tal vez no lo puedas querer tal vez te provocaría verme tirado a tus pies. es fácil pegar un taco para cobrar una per en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejor Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, va a quererte mucho, varón Va a desearte el bien, varón Va a olvidar a graciosos porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez No lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Mi longa que hizo tu ausencia, mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten. Él. Balkon, pa que vuelve con la noche, y te vayas sin con el sol, pa decirte que sí a veces, o pa gritarte que no varón, pa quererte mucho varón, pa desearte el bien varón, pa olvidar a Gracios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca. Tal vez, no lo puedas querer Tal vez. Evet, temponun biraz daha artması ve daha neşeli bir vokal yorumuyla, Mercedes Simone'nin yorumuyla daha keyifli, eğlenceli bir hale gelmiş olmaya gelmeye başlıyor milonga. Ve bugün artık milonga deyince... İşte bu tarz böyle hareketli, daha eğlenceli bir milonga aklımıza geliyor. Milonga Siudadana'nın yani kent milongasının temposu daha sonraları Darienzo Biaggi gibi orkestralarla daha da hızlanmış. Dans gecelerine de adını veren milonga kelimesi artık tangonun hüzünlü yanını yansıtan değil, dans gecelerinin eğlenceli, hareketli kısımlarını oluşturan neşeli bir ruha bürünmüş. Bu tür milongaların en iyi icracılarından biri olan Rodolfo Biagio Orkestrası'ndan çok keyifli bir milonga dinliyoruz şimdi de. Flore de Monserrat. por el cielo y sus dones de bondad la llamaban Virgencita en el barrio Montserrat todos todos la querían y no hubo payador que no cantara por ella en el barrio del tambor disputaban su cariño todos querían su honor pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor Querían su honor Pero la virgen del barrio Soñaba con otro amor Flor de Monserrat'ı dinledik Rodolfo Biagio Orkestrası seslendirdiği vokalde Alberto Amor vardı. Milonga gibi tangonun bir başka alt türü de vals. Vals aslında bildiğimiz Viyana valsinden gelme. Ancak tüm dünyada her kültür kendi dilinden yeni valsler bestilemiş. Arjantin'de aynı şekilde. Lakin icrada da biraz fark olduğu söylenebilir. Fazla detaya girmeden bir tango vals örneğiyle devam edelim. Agustin Volpe vokaliyle Carlos Di Salvo que se desestandrió oscencia Essen vano giorno va col mal dolor che atormenta m'era battito mi amor Corazón destino, destafío el dolor, sin tener más amor. Carlos Di orkestrasından O Sensiyeyi dinleyerek bir valsle bugünkü programın sonuna doğru gelmiş olduk. Bugün Açık Radyo'nun 52. yayın döneminin ilk Elfoje programını yaptık sizlerle birlikte ve bugün Tangonun büyülü kutusunda şöyle bir hızlı gezinti yapmış olduk. Tango türleri arasında ve tangonun tarihsel yolculuğu arasında şöyle bir gezindik. Ve şimdi de 21. yüzyılda yazılmış bir tango ile sizlere veda ediyoruz. Bizi takip etmek isterseniz El Foyeje'nin Sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram'da El Alt Çizgi Fuye ve Facebook'ta El Fuye hesaplarından ve keza Twitter'da da aynı şekilde bizi takip edebilir, bize ulaşabilirsiniz, arzu ederseniz. Son olarak 21. yüzyılda yazılmış bir tango ile veda ediyoruz dedik. Genç jenerasyonun en önemli piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şeflerinden Julian Peralta yeni yazılan tangoları aranje edip Un Disparo en la Noche albümünde bir araya topladı. 2016 yılında ikincisini de çıkardığı projenin 2012 yılında yayınlanan ilk albümünden Mi Involución ile bitiriyoruz. Hernan Kukuza Castillo seslendiriyor. Sağlıkla ve hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <gülüyor> el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo. El mundo está duro para ti y contra el viento. Nadé por sarmiento, me hundí en el asfalto el centro tramposo, furtivo y banal para encontrarte a vos cuando llega casi tarde. Ana, encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Sigarpate la fianza, la garpate con amor. Y lo no digo que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo, me ganó por cansancio. El mono de espalda. La cara del barman de mi bar de barfly Y la paranoia de morir con él Escuchando sin ganas mi verso final me quedé hipnotizado, dormido, trabado Pasado, pisado, futuro, desierto Y en el desconcierto me vi tropezado En el mismo peldaño de mi involución para él perdte a vos cuando ya era casi tarde para encontrarme a mí salvar mi corazón yo no sé cuál es el precio de aguantarte si garpaste la confianza la garpaste con dabo y odi no que no saben si no saben que esta historia de los dos o oh, si sí. El Fuego, Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.